52. Sohbet İnsanlara fani gözüyle bakmak Bu konuşma hicretin 545. yılında Ramazan ayının 3. günü sabahleyin medresede yapılmıştır Ey ahal! Allah'a koşunuz Allah'a iltica ediniz İnsanlardan, dünyadan Kısacası Allah'tan gayri ne varsa Hepsinden kaçınız Allah'a sığınınız Zahiren onlarla olunuz Fakat kalplerinizle Allah'a yöneliniz Ona bağlanınız İşitmediniz mi ki az ve celil olan Allah Ne buyuruyor Haberiniz olsun Bütün işler ancak Allah'a dönüp varır Şura suresi 53. ayet Ey oğul İnsanlara dünyada baki kalacaklarını sanarak O gözle bakma Bilakis fani olduklarını bil ve o gözle bak Hiçbir insan dünyada baki değildir Bu dünyada her insan fanidir Gelip geçicidir Onlara sana zarar verebileceklerini Veya fayda getirebileceklerini düşünerek Bu gözle bakma Bilakis acz ve zul içinde bulunduklarını Bil ve o gözle bak Zira gerçekte insanlar Acizdirler, zelildirler Az ve celil olan Allah'ın vahtaniyetini yani birliğini dile getir. Ona tevekkül et, ona dayan, ona güven. Allah'ın ezelde takdir ettiği ilahi hükmünü verdiği hususlarda ezeyanlar savurma. Onun ezelde verdiği hükümler değişmez. Binaenaleyh ezelde verilmiş bu ilahi hükümleri değişeceğini iddia etmek veya değiştirmeye kalkışmak, İlahi hükümler hakkında hezeyanlar savurmak demektir. Allah gerek dünya ve gerekse dünyada olup bitecekler hakkındaki hükmünü ezelde vermiş ve bundan sıyrılmıştır. Aynı şekilde bütün insanlar ve onların uğrayacakları değişiklikler hakkındaki hükmünü ezelde vermiş ve bundan sıyrılmıştır. Müminin kalbi bütün bu hezeyanlardan temizlenmiştir hassa sebeplere bağlanmaktan da kurtulduğu zamanlar mümin ezelde verilip bitmiş ilahi hükümler hakkında asla hezeyana düşmez. O daima Allah'ın hüküm ve takdirine bağlı kalır ve bu bağlılığını hep güçlendirmekle meşgul olur. Allah'ın hükmü ve takdiriyle kendi arasında perde olabilecek sebeplerle karşılaştığı zamanlar ise onlara karşı ilahi yardıma mazhar olur. Sebeplerin kendisi ile Allah arasında perde teşkil etmesine mani olabilmesi için kendisine güç, kuvvet verilir. Müminin kalbi bütün hallerde İzzet ve Celal sahibi Rabbinin gayri her şeyden arınmış, temizlenmiştir. Ondan Rab'ı olarak bir adım dahi atmaz, bir an bile ondan uzak bulunmaz. Ondan herhangi bir husustaki takdir ve hükmün değiştirmesini istemez. Zira bilir ki ezelde verilmiş ilahi hüküm asla değişmez. Rızıklar ezelde taksim edilmiş ve bu iş olup bitmiştir. Sonradan ne artarlar ne de eksilirler. İşte bu sebepledir ki mümin rızkının ne artmasını ister ne de azalmasını, ne kısmetinin vaktinden daha sonra bırakılmasını ister ne de vaktinden daha önce verilmesini. Zira onun nazarında sabit olmuştur ki, Kısmetin gelişinin muayyen bir vakti vardır. O vakit gelmedikçe kısmet de gelmez. İşte bu ve benzeri müminler insanların aklı selim sahibi olanlarıdır. Kısmetlerinin artmasını yahut azalmasını yahut vaktinden önce verilmesini veyahut da vaktinden daha sonraya bırakılmasını isteyenler ise delilerin ta kendileridir. Allah'ın takdiratına ve hikmine razı olan kişi her hal ve hareketinde onun iradesine ve fiillerine uygun hareket eder. Başkalarına Allah sevgisini aşılar. Allah'ın kuvvet ve kudretinden onları haberdar eder. Ömrünü Allah'ın iradesine uygun yolda geçirir. Allah da ona muvaffakiyetler verir. Allah'ın kainattaki tasarrufu hakkında hayretlere düştüğü ve rabıtası kesilmek üzere olduğu anlarda onu kendisine yaklaştırır ve şöyle der. Ben senin Rabbinim. Nitekim şanı yüce olan Allah, Musa aleyhisselama da hitap etmişti. Ene rabbike, ben senin Rabbinim. Şanı yüce olan Allah, Musa aleyhisselama bu sözü zahiren yani aşikare söylemişti. Bu arif müminin kalbine ise batinen söyler. Yani kalbine ilham suretiyle söyler. Ben senin Rabbinim. Sözünü kendisinden bir rahmet, bir lütuf ve Peygamberinin bir kerameti olarak bu arif mümine işitdirir. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Peygamberlerin mucizeleri zahirdir, aşikaredir. Evliyanın kerametleri ise gizlidir. Veliler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerden sonra Allah'ın dinini onlar ayakta tutarlar. İnsan ve cin şeytanlarının tasallutundan onlar korurlar. Sen, İzzet ve celal sahibi Allah'ı bilmiyorsun Onun peygamberlerini bilmiyorsun Evliyayı bilmiyorsun Sana Allah dostlarının ne olup ne olmadıklarını Hangi hal içinde bulunup neyin aleyhinde olduklarını kim anlattı Ey münafık Sen Kur'an'ı okursun fakat anlamazsın Anlamadan okursun Bir takım ameller işlersin Fakat ne yaptığını bilmezsin Ne yaptığının şuurunda olmadan yaparsın bu senin yaptığın ahiret endişesi olmadan Sırf dünya için yapılan şeydir Bütün bu hallerinden sonra bir de kalkar Allah dostlarına hücum eder Onları çekiştirir, kötülersin Aklını başına topla Edepli ol, günahlarına tevbe et Kusurlarından dön Allah dostlarına karşı dilsiz ol Senin izzet ve celal sahibi Allah'tan haberin yok onun Resullerinden haberin yok. Evliya kullarından haberin yok. Allah hakkında bilgin yok. Onun mahlukatı hakkında bilgin yok. Hemen tevvet. Günahlarından dön. Allah dostları aleyhinde konuşmaktan vazgeç. Ölümün ve kabre konuluşun üzerine düşün. Ta ki hakikatleri öğrenesin. Allah'ın üzerinde ihlasla güzel ameller işle ki sana Dünya ve ahiret kendisiyle aydınlanabileceğin bir nur, bir ışık versin. Sizin için söylediklerime kulak veriniz. Onları anlamaya ve gereğini yapmaya çalışınız. Geçmişin dedikodalarıyla alakanızı kesiniz. Allah'ın ezeldeki takdiratı ve hükümleri hakkında yerli yersiz konuşmaktan sakınınız. Zira bunlar sizin bir hevesinizden başka bir şey değildir. Böyle hareketler sizin mertebenizin düşmesine sebep olur. Kaderi bahane etmek tembellerin dayanağıdır. Tembeller ne yapalım kader böyleymiş derler ve daha çok güzel ameller işlemekten kendi kendilerini mahrum bırakırlar. Biz Allah dostları tembeller gibi hareket etmeyiz. Bilakis orta vasat yolu tutar, çalışır çabalar ve güzel ameller işleriz. Biz o şöyle dedi, biz şöyle dedik, niçin, nasıl gibi münakaşalara girmeyiz? Allah'ın ilmine asla müdahale etmez, karışmayız. Bilakis daha çok güzel ameller işlemek için sadece çalışır ve gayret sarf ederiz. Allah ise dilediğin işler. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Allah yapacağından mesul olmaz. İnsanlar ise yapacaklarından mesul tutulurlar. Enbiya Suresi 23. Ayet Kat ettiğin mesafe sona erdi ve Allah da senin kalbine kendisini yakınlaştırdığı zaman seni dünyada züht sahibi yapar. Ahiret hayatına da rağbet ettirir. Neticede seni Rabbine yakınlaştıran bir kapının üzerinde şöyle yazılmış olarak kendi isminle karşılaşırsın. Filan oğlu filan Allah'ın azat ettiği kişilerdendir. Bu hal öyle bir neticedir ki asla değişmez, eksilmez, artmaz. İşte o zaman izzet ve celal sahibi Rabbine şükrün artar. Onun huzurunda daha çok hayırlar ve taatler işlersin. Bu mertebeye gelmiş olmakla beraber Allah'tan korkmaktan da bir an geri durma. Onun kudretini aciz görme. Aziz ve celil olan Allah'ın şu kelamlarına kulak ver. Allah dilediğini mahveder. Dilediğini vücuda getirir. Ana kitap onun nezdindedir. Rad suresi 39. ayet Allah yapacağından mesul olmaz. İnsanlar ise yapacaklarından mesul tutulurlar. Embeya suresi 23. ayet Allah'a yakın bir kapıda adın yazılmış olmakla beraber buna mağrur olup kendini koyvermek. Zira hiç şüphe yok ki onu yazan silmeye ve yok etmeye de kadirdir. Binayı yapan yıkmaya da mutlidir. Daima taat, korku ve çekinme ayağı üzerinde ol. Ta ölüm gelinceye ve selamet ayağı üzerinde dünyadan ahirete varıncaya kadar. İşte ancak o zaman Allah yakın kapı üzerinde yazılı o iyi halinin kötü bir hale dönmeyeceğinden emin olabilirsin. Ey cehaleti, ikiyüzlülüğü, dünyaya talip olması ve dünyalıklara sahip bulunması yüzünden darlıklara düşen kişi! Ey harem lokmalar yiyen kişi! Bu hallerinle kalbinin nurlanmasının, sırf özünün kötü duygu ve temayüllerinden temizlenmiş olmasını ve dilinin hikmetli sözler söylemesini nasıl isteyebiliyorsun? Allah dostlarının konuşmaları zaruretten ibarettir. Zorret hali olmadıkça konuşmazlar Uykuları suya dalıp çıkan kişinin haline benzer İhtiyaç miktarı uyurlar Yemeleri hastaların yemesine benzer Tıka basa yemezler Onlar ömürlerinin sonuna kadar bunlara riayet ederler Bu yaşayışları ile aziz ve celil olan Allah'ın şu ayette beyan buyurduğu meleklere benzerler Allah'ın kendilerini emrettiğine asla karşı gelmezler olunduklarını yaparlar. Tahrim Suresi 6. Ayet Allah dostları meleklere benzetilmişlerdir. Hatta onları da aşmışlardır. Meleklerin alimleri hem dünyada hem de ahirette Allah dostlarına ziyaretçiler taşımakla iştigal ederler. Ey ahali! Eğer benim sözüm sizin ruhunuza işlemiyor ve tesir etmiyorsa ona inançla ve doğruluğunu tasdik ederek kulak veriniz. Benim sözlerim kalplere müteveccihdir, kalplere yöneliktir. Binaneleh onları kalbinizde ve özünüzle dinleyiniz. İşte o zaman dışınızda içinizde değişir. Nefslerinizin ve hevayi duygularınızın saltanatı kalkar. Şehevi arzularınızın ateşi söner sizde var olan kötü duyguların en şerlisi size dünya hayatını sevdiren, Allah dostluğuna giden yoldan soğutan ve size tehlike mahallerine düşüren nefsane istek ve arzularınızdır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Büyüklerden biri der ki: "Takvanın hakikati şudur. Bütün kalbindekileri toplayıp çıkar. Bir tabağa koy." Ve içindekileri herkesin görebileceği bir şekilde sokaklarda dolaş Eğer tabağın içinde utanılacak bir şey yoksa işte bu takvadır Ey cahil senin takva sahibi olmadığına ispatta şu halin kafi değil midir ki Mesela sana Allah'tan kork, takva sahibi ol denildiği zaman kızar öfkelenirsin Hak söylendiği ve dile getirildiği zaman dinlersin Fakat hafife alırsın Birisi sana karşı çıktığı zaman ona celallenir, öfkelenir ve üzerine gayzını kusarsın. Allah'ından razı olsun. müminlerin emiri Hattapoğlu Ömer şöyle der. Allah'tan korkan öfkesini dışa vermez. Aziz ve celil olan Allah, geçmiş peygamberlerinden birine vahyettiği bir kelamında şöyle buyurur. Bana itaat ettiğiniz zaman sizi severim. Ne zamanki karşı gelirseniz size gazaplanır. Aziz ve celil olan Allah sizi sever. Fakat size ihtiyacı olduğundan değil. Bilakis sizin için bir rahmet olsun diye sever. O seni sever fakat kendisi için değil. Bilakis senin için sever. Senin kendisine itaat etmeni sever. Zira senin ona itaat etmenin faydası sana aittir. Sen seni senin için senin faydan için sevenle meşgul olmalı, ona yönelmeli, seni kendi menfaati için sevenden yüz çevirmelisin. Mümin her şeyi unutur, yalnız izzet ve celal sahibi Rabbini hatırlar, onu zikreder. Böylece onun için Allah'ın yakınlığı ve onunla hayat hasıl olur. Şüphesiz de yine Allah ile sahih olur. Ona dünya ve ahiret en mühim olan şeyler kâfidir. Müminin tevekkülü ve tevhidi tamam olduğu zaman Allah ona İbrahim aleyhisselama yaptığı muameleyi yapar. Ona lakabını değil manasını ve halini verir. Ona kendi taamından yedirir. Kendi şarabından içirir. Kendi evin hücresinde iskan eder. Yoksa kendi makamının aynını vermez. İşte mümin bu mertebelere ulaştığı zaman mana yönünden Allah'a bağlılığı tahakkuk etmiş olur. Esasen müminin Allah'a rabıtası sureten ve şeklen değildir. Mana itibariyle Utanmaz mısın? Hırsın seni zalimlere hizmet etmeye ve haram yemeye sevk etmiş. Daha ne zamana kadar haram yiyecek, kendilerine hizmet ettiğin zalimlere ne zamana kadar yardımcı olacaksın? Zalimlerin saltanatı yakında yıkılır. Sen pek yakında yıkılacak saltanatlara hizmet ediyor, hiç zeval bulmayacak olan hakkın hizmetinden kaçıyorsun. Aklı selim sahibi ol, dünyada az dahi olsa helal ve meşru kazanca kanaat et. Ta ki ahirette çoğuna nahil olasın. Rızkını züht eliyle uzan. Rabbinin kapısından nasiplerini alışın, onun kudretinin ve fiilinin eliyle olsun. Onunla olsun, asla dünya ile ve dünyanın eliyle olmasın. Nefsani, hevayi şeytani sohbet meclisinin kurulduğu devlet büyüklerinin kapısında da olmasın. Eğer dünyalığı, kalbin, izzet ve celal sahibi Rabb'in huzurunda bulunarak alırsan bu durumda gerek melekler ve gerekse peygamberlerin ruhları senin çevrende olurlar. Kalbin Allah'ın huzurunda bulunmadığı halde dünyalık almanla bu ikisi arasında çok fark vardır. Allah dostları aklı selim sahibidirler. Derler ki bize... Dünyadaki rızıklarımızı yolda yemeyiz, evlerimizde yemeyiz, hiçbir yerde yemeyiz. Ancak onun huzurunda yeriz. Zahidler cennette yerler, arifler kendileri dünyada bulundukları halde onun huzurunda yerler. Allah'ı sevenler ise dünyada da yemezler, ahirette de. Onların yiyecekleri de içecekleri de Rableri ile olan ünsiyetleri ona yakınlıkları ve onun cemaline nazarlarıdır. Bakışlarıdır. Onlar önce ahiret karşılığında dünyayı satmışlardır. Sonra da aziz ve celil olan Rablerine, dünya ile ahiretin Rabbine yakınlık karşılığında ahireti satmışlardır. Allah'a olan sevgide sadakat gösterenler onun cemali mukabilinde dünyayı da ahireti de satmışlardır. Onlar yalnız Allah isterler. Ondan gayri hiçbir şey istemezler. Alışveriş işi tamamlandığı zaman Allah'ın keremi galip gelir. Bunun üzerine sırf bir mevhibe olarak dünyayı da ahireti de onlara tekrar tekrar verir. Ve almalarını ister. Onlar da dünyaya da ahirete de doygun olmalarıyla beraber hatta her ikisinden de müstahane bulundukları halde sırf Allah'ın emrinden dolayı bu ikisini alırlar. Bunu sırf kadere uymak ve ona karşı üstü edeple hareket etmek için yaparlar. Allah'ın emri üzerine dünyayı da ahirete de kabul edip alırlar. Bu esnada şöyle derler biz bunları kabul ediyoruz. Hiç şüphe yok ki sen bunları alırken bizim neyi murat ettiğimizi biliyorsun ey Rabbimiz sen biliyorsun ki biz senden razıyız. Yalnız seninle tatmin oluruz. Senden gayrisiyle hiçbir rabıtamız yoktur. Biz açlığa, susuzluğa, çıplak kalmaya, hor ve hakir görülmeye razıyız. Senin kapında atılmışlar olmaya razıyız. Onlar bütün bunlara razı oldukları ve nefsleriyle beraber Allah'ın huzurunda sükunete erdikleri zaman Allah onlara rahmet nazarıyla bakar. Kendilerini zilletten sonra aziz kılar. Fakirlikten sonra zengin yapar. Onlara, dünya ve ahiret kendi zatının yakınlığını bahşeder. Mü'min, dünyada zühd sahibi olur. Zühd onun batının kirlerini giderir, kederlerini yok eder. Batının kirleri temizlenince gözünün önüne ahiret gelir. Böylece kalbi sükünete kavuşur. Daha sonra gayret eli ortaya çıkar. Bu da onun kalbinden ahireti çıkarır ve kendisine ahiretin Allah'a yakınlığa mani olan bir perde olduğunu öğretir. İşte bu anda insanlarla haşir neşir olmayı tamamen terk eder. Şeriatın emirlerine sarılır. Şeriatın kendisi ile avam tabakası arasındaki bütün hududunu muhafaza eder. Basiret gözü açılır. Böylece gerek kendi kusur ve ayıplarını, gerekse diğer insanların kusur ve ayıplarını görmeye başlar. Artık izzet ve celal sahibi Rabbinden gayrı ile tatmin olmaz. Ondan başkasını dinlemez. Ondan başkasını düşünmez. Onun vaadinden gayrisiyle tatmin olmaz. Onun azabının korkusundan başka bir korku tanımaz. Onun gayriyle iştigali bırakır. Yalnız ve münhasıran onunla meşgul olur. Mümin için bu mertebe tamamlandığı zaman artık o hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer aklına gelmeyen nimetler içindedir. Ey o, Önce kendi nefsinle meşgul ol. Önce kendi nefsine faydalı, kendi nefsini düzen. Sonra başkalarıyla meşgul ol. Başkalarını aydınlattığı halde kendini eritip bitiren mum gibi olma. Hiçbir şeye enaniyetinle, hevai duygularına ve nefsinin arzularıyla girişme. Aziz ve celil olan Allah seni bir husus için murat ettiği zaman seni ona hazırlar. Eğer halkı senden faydalandırmayı murat ederse seni onlara gönderir. Bu hususta sana sebatkarlık verir. İnsanları idare etme kabiliyeti verir. Onlardan gelecek meşakkatlere katlanma gücü verir. Halkın faydası için senin kalbine genişlik verir. Göğsünü açar, oraya hikmetler doldur, Batınlığı murakabe eder, özüne sürür doldur. İşte o zaman sen sendikten çıkarsın. Allah'ın has ve halis kulları arasına girersin. İşitmedin mi ki? Aziz ve celil olan Allah ne buyuruyor? Ey Davud. Biz seni yeryüzünde bir halife yaptık Saat suresi 26. ayet Ayetteki biz seni halife yaptık ifadesine dikkat et Şanı yüce olan Allah Sen kendini hafife, halife yaptın Halife ilan ettin demiyor Bilakis biz seni halife yaptık Halife ilan ettik buyuruyor Allah dostlarının kendilerinin iradeleri yoktur İhtiyarları yoktur Onlar sırf Allah'ın emri Fiili, tedbiri Idaresi ve iradesiyle hareket ederler Ey Tarık-ı Müstakim'den ayrılan kişi Herhangi bir şeyle delil getirmeye Kalkışma Senin önünde açıkça hiçbir delil yok Helal bellidir Haram da bellidir Allah'tan ne de az hayal ediyorsun Ondan ne de az korkuyorsun Allah'ı görmeyi Ne de çok kötümsüyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurlar Allah'tan sanki onu görüyormuşçasına kork. Eğer sen onu görmüyorsan, hiç şüphesiz o seni görmektedir. Gaflet uykusundan uyanık duranlar kalpleriyle Allah'ı görürler. Böylece dağınıklıkları gider, benlikleri erir, tek bir şey haline gelirler. Allah ile aralarındaki perdeler kalkar, kalıplar yok olur, manalar kalır. Kesinti ve ayrılıklar ortadan kalkar, Allah'tan başka dayanıklar yıkılır. Onların nazarında Allah'tan başka hiçbir şey kalmaz. Bu hal ve bu mertebe tahakkuk edip sabit oluncaya kadar onlar hiç konuşmazlar, hareket etmezler ve hiçbir şeyle ferahlanmazlar. Bu hal sabit olunca onlar hakkında mesele tamamlanmış demektir. Bu anda kendisinden ilk kurtuldukları şey ise dünyaya kulluk köleliktir. Öncelikle ve ilk anda dünyaya kul köle olmaktan hemen sıyrıldılar. Peşinden de Allah'tan gayri ne varsa onların kafesinden sıyrılırlar. Bundan sonra ise Allah'ın mülkünde çeşitli bela ve musibetlere duyçar olmaktan kurtulamazlar. Bunlar kendileri için bir nevi imtihandır. Şanlı yüce olan Allah böylece onlara hangisinin daha güzel ameller işleyeceğini göstermiş olur. Kişinin özü hükümdardır. Kalbi bu hükümdarın vezirdir. Nefsi dili ve sair huzurları da hükümdarla vezirin hizmetçileridir Öz susuzluğunu Allah'ın deryasından gidermek ister Kalp özden gidermek ister Nefsi mutmainne susuzluğunu kalpten gidermek ister Dil nefisten gidermek ister Diğer huzurlarda susuzluklarını dilden gidermek isterler Dil salih olduğu zaman kalpte salihtir Dilin salih oluşu kalbin salih oluşunun alametidir Dil fasit bozuk olduğu zaman kalpte fasittir bozuktur. Dilin fasit oluşu kalbin fasit oluşunun alametidir. Dilin takva gemine muhtaçtır. Ezeyanlar savurmaktan ve iki yüzlükten tevbe etmeyi muhtaçtır. Eğer dilini takva gemi ile gemlemeye devam edersen bir müddet sonra onun fesati kalbe intikal eder. Kalbin fesati tamam olunca o nurlanır. Kalbin nuru oradan dile ve diğer uzuvlara geçer. Oralarda zuhur eder. İşte o zaman konuşma hakkı Allah'a yakın olan dilindir. Allah yakınlık halinde ise artık ne konuşacak dil kalır, ne dua kalır, ne de zikir. Zira duada, zikirde, konuşmada, uzaktakiler içindir. Allah'a yakınlık halinde ise sadece süküt vardır, sessizlik vardır. Sessizce cemali ilahiye bakış vardır. O sessiz bakışla zevk alma vardır. Allah'ım bizi seni dünyada kalp gözleriyle, ahirette de kafa gözleriyle görenlerden eyle. Ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.